Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz kabir azabı var mıdır? diye soruyor. TV'de dinledim. Bazı hocalar yok öyle bir şey diyorlar. Kabir azabı var mıdır? Değerli kardeşlerim, kabir azabı hakkında ayet ve hadislerden deliller vardır. Bu hususta mezhep imamlarının hadis alimlerinin ve aklı başında ehl sünnet bütün alimlerin ittifakı vardır. Kabir azabı yok diyenler ve televizyon köşelerinde insanların itikadını bozanlar, hiç şüpheniz olmasın ki hadis inkarcısı ve yoldan sapmış insanlardır. Bu hususta sahih, yani her şeyden önce ayet mevcuttur ve sahih hadisler vardır. Ama onlar bu sonucu nereden çıkarıyor diyecek olursanız hadisleri inkar ettikleri için ve ayetleri de kendi heva ve hevesleri doğrultusunda tefsir ettikleri için, anlamaya çalıştıkları için, kendi akıllarını naklin önüne geçirerek anlamaya çalıştıkları için bu sonucu çıkarmaktadırlar. Ancak hiç şüpheniz olmasın ki kabir azabı olduğu hakkında ayet ve hadisler vardır. Örneğin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur buyurmuştur. O halde dünya hayatında salih amel işleyenler için cennet bahçesi kötü ameller işleyenler için de cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. İşte diyorlar ki Hz. Adem'den ta günümüze kadar Ölenler ve bundan sonraki ölenlerin kabir azabı var ise bu adaletsizlik olmaz mı? Şimdi değerli kardeşlerim, zamanı yaratan Allah'tır. Zamanın sahibi Allah'tır. Elbette zaman kavramı bizim için geçerlidir. Ama Allah zaman içerisinde zaman da yaratabilir. Zaman kavramını farklı bir şekilde de işletebilir. O elbette adalet sahibidir. Bunu bizim bilmediğimiz bir şekilde ve bize beyan edilmemiş bir şekilde kulları arasında uygulayabilir. Yani kabir azabının hangi bir zaman diliminde nasıl gerçekleştiği hakkında tam bir bilgimiz olmadığından bu hususta Allah'ın adaletine güvenmek iman eden bir müminin mümin için yeterlidir. Bunun dışındaki arayışlar bir takım şüpheler, kesinlikle hadis inkarcısının, hadis inkarcılarının ortaya atmış olduğu şüphelerdir. Onlara asla itibar edilmemelidir. Mevki ve makamları ne olursa olsun, vasıfları ne olursa olsun onlara itibar etmeyiniz. Bizim itibar edecek o kadar çok yolundan gitmemiz gereken alimlerimiz var ki, onları bırakıp da Böyle ne idüğü belirsiz kişilerin peşine takılmanın hiçbir anlamı bulunmamaktadır.